Allah'ın izniyle herden meyve veren bir hurma ağacı gibidir mü'min. Güzel şeylerle beslenen ve güzel şeyler üreten, konduğu yere zarar vermeyen bir arı gibidir. Bir koku satıcısı gibi kendisine yaklaşana güzel koku ve ferahlık verir. Onunla birlikte yapılan her iş iyilik getirir. Velhasıl mü'min hayırlı insandır. Hayır kapılarını araştıran, hayırlı işlere koşturan ve hayra anahtar olandır. Bu bilinçle asırlar boyu hayırda yarışan müminler, kesintisiz bir hayır kapısı olan ve uzun yıllar hizmet veren vakıflar kurmuş, hem mimari özellikleri hem de toplumsal işlevleriyle vakıf müessesesi medeniyetimizin yapı taşlarından birini oluşturmuştur. Vakıf anlayışının zirvesini temsil eden vakıf külliyeleri konuşacağız bu akşam. Konuğumuz Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalı Doktora Öğretim Üyesi Nilüfer Ateş. Düşüncenin özü başlıyor. Nilüfer Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizlerde iyiyiz elhamdülillah. Hocam bu akşam vakıfları konuşacağız sizinle. Hı hı. Vakıf dediğimizde en temel anlamda, en basit tarifiyle bir malın toplumsal hayır amaçlı bir gaye ile tahsis edilmesini anlıyoruz. Ve biz bu uygulamanın temellerini insanlığın en eski uygarlıklarından itibaren bütün toplumlarda yer verilmiş olduğunu görüyoruz. Ama İslam toplumlarından bahsederken vakfın çok daha özgün bir alana taşındığını biz görüyoruz. Çünkü İslam'ın kendi değer şeması içerisinde iyilik, fedakarlık, infak gibi temalara çok yoğun bir şekilde yer verdiğini görüyoruz biz. Bir mümin kişiliğini oluşturan en önemli özellik onun faydalı olması, başka insanlara, doğaya ve topluma faydalı olması özelliği yer alıyor. İslam'ın temel esasları arasında da özellikle zekatı görüyoruz ki bu infakın en güzel yansımalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. İnfak temasının da çok yoğun bir şekilde işlendiğini görüyoruz. Yanı başındaki komşusu açken Rahat edemeyen bir mümin kişiliği var karşımızda. Tabi bu değerlerin hepsi vakıf anlayışını çok besleyen değerler. O yüzden İslam'da kendine özgü bir yapı haline geliyor vakıf müessesesi. Hocam başından başlayalım İslam toplumlarında vakıf anlayışının temelleri nasıl oluşturuldu ve bu anlayış nasıl gelişti? Vakıf sözlükte durmak, durdurmak, alıkoymak gibi anlamlara gelmektedir. İslam hukukunda bir kavram olarak ise kişinin Allah'ın rızasını gözeterek kendi mülkü olan malı mülkiyetinden çıkararak menfaatini ebediyen bir hayır cihetine tahsis etmesi demektir. Bu anlamda vakıf yerine sadaka ve sebil kavramları da kullanılmakta. Vakfın bir hayırat misyonu var. Ve vakfın mahiyetini, bir eylem olarak onun ana fikrini daha iyi anlayabilmek için vakfın tanımındaki birey-toplum ilişkisini biraz daha açmak gerekiyor. Bu anlamda ilk üzerinde durmak istediğim şey, vakıf bir grubun yahut bir topluluğun hayır girişimi değildir. Bireysel bir eylemdir. İyilik yapma düşüncesiyle yola çıkan birey, mülkiyet ve tasarruf yetkisi kendisine ait olan malını kendi mülkiyetinden çıkararak bir hayır cihetine tahsis ediyor. Ve artık bu aşamadan sonra o mal, alım-satım, hibe, miras gibi bir e, muameleye tabi tutulamaz. Vakıfın şartları doğrultusunda hukuki bir hüviyet kazanır. Bununla birlikte her ne kadar bireysel bir eylem olarak başlasa da bu iyilik hareketi, e, süreklilik özelliğini korumaya katkıda bulunmak amacıyla, İleriki zamanlarda başka hayırsever bireyler tarafından desteklenebilme imkanına sahiptir. Ki e, nitekim tarihi süreçte bunun birçok örneğini görüyoruz. Bir ana vakfın etrafında hizmet, kapsam ve çeşitliliğini e, artıran mülhak vakıflar ortaya çıkmıştır. E, i̇kinci olarak vakfın e, menfaat boyutu üzerinde durmak gerekiyor. Yani faydalılık özelliği. Burada da yine e, şahsilik değil, değişen düzeylerde toplumsal fayda Dikkati çekmektedir. Bu açıdan biz vakıfları iki kısma ayırıyoruz. Birincisi toplumda belirli nitelikleri taşıyan kişilere hizmet etmek amacıyla kurulan vakıflar. Örnek vermek gerekirse öğrencilerin eğitim öğretimi için medrese, mektep, kütüphane yaptırmak, hastaların tedavisi için darul şifa yaptırmak, yoksulların doyurulması için imaretlerin, yine yetim çocukların eğitimi için darul eğitimlerin, yapılması, inşa ettirilmesi, kölelerin özgürlüğüne kavuşturulması için vakıfların kurulması yahut kimsesizlerin himayesi amacıyla kurulan vakıflar bunlar toplumda belirli nitelikleri taşıyan kimseler malum ve onlara hitap eden vakıfların kurulduğunu görüyoruz. İkinci olarak herhangi bir ayrım gözetilmeksizin toplumun tüm fertlerine yönelik hizmet sunan vakıf kurumları bulunuyor. Bunlar neler? Cami, medrese, yol, köprü, hamam bunları sayabiliriz. Her halükarda hukuki bir e, muameleye tabi tutulan e, bu vakıf muamelesine bağlı olarak e, malın mülkiyet ve tasarruf yetkisi kişinin kendisinden çıkıyor, toplumsal bir faydaya yöneltilmiş oluyor. Şimdi buradan e, sizin sorduğunuz vakfın e, İslam kültüründeki dayanağı, meselesine gelebiliriz. Aslında burada e, şu var, yani vakıf e, nereden doğuyor? Kaynağı nedir? İnsanı vakfetmeye, böyle bir hayır girişiminde bulunmaya sevk eden faktörler nelerdir? E, aslında sosyal yardımlaşma yönü itibariyle vakıf evrensel bir olgu. E, tarih boyunca da farklı kültür ve medeniyetlerde adı vakıf olmasa da e, sosyal yardımlaşma ve e, Paylaşma kapsamında faaliyetlerin olduğunu biliyoruz. İslam medeniyeti bağlamında baktığımızda o zaman İslam dini esaslarını ve değerler sistemini dikkate alarak cevap vermek gerekiyor. Buna göre Kur'an-ı Kerim'e ve sünnete baktığımızda biz hakikaten vakfa dayanak teşkil edecek pek çok teşvik, teşvik telkin niteliğindeki emirleri görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet var. Sadaka ile, infak ile ilgili, cömertlik ile ilgili ayetler ve bunlar vakfa referans olarak hep gösterilmiş hayır sahipleri tarafından. Bunlardan birini örnek olarak verelim. Ali İmran suresinin 92. ayetinde sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça gerçek iyiliğe ulaşamazsınız. Bir kavramı geçiyor burada. Ve e, vakfa dayanık olarak yorumlanmıştır bu ayet. Bunun gibi sünnete baktığımızda sünnette hem söz hem de uygulama olarak daha e, açık delillerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu noktada Allah Resulü'nün sadaka-i cariye hadisi e, zikredilmesi gerekiyor ki vakfa aslında vakıf bizim İslam kültüründe e, vakıf uygulamaları sadaka-i cariye esas üzerinde yükselmiştir. Ne var bu hadisin kapsamında onu da açabiliriz. Ee, i̇nsan ölünce üç şey dışında amellerinin sevabı kesilir. Sadaka-i cariye yani kesintisiz sadaka bunu vakıf olarak açıklıyoruz. Faydalanılan ilim ve arkasından hayır dua eden evlat. evlat. Burada işte o sadaka-i cariye vurgusu. Ee, hakikaten müminlerin e, o yardımlaşma, cömertlik hissiyatını e, adeta harekete geçirmiştir diyebiliriz. En önemli Ve İslam motivasyon. toplumlarında, evet, e, İslam toplumlarında e, canlı bir uygulama haline geliyor vakıf e, muamelesi. Bir de e, vakfın dinamik bir yapısı var. Yani insanların ihtiyaçları nispetinde çeşitlilik. Ve genişlik arz ediyor. E, bu anlamda da e, dini ve ahlaki bir erdem olan cömertliğin uygulama sahasına dönüşmüştür. Hayatın her sahasına yayılmış, nüfuz etmiş, e, müesseseleşmiş ve adeta İslam toplumlarının vazgeçilmezi olmuştur diyebiliriz. Bir e, vakıf hukuku oluşuyor İslam hukukunda ve e, tüm İslam toplumlarının ortak müessesesi olduğunu söyleyebiliriz. Kısaca vakıf için şunu da söyleyebiliyoruz. Vakıf, kişinin Allah'ın kendisine lütfettiği zenginlik nimetini ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak suretiyle ortaya koyduğu bir iyilik hareketidir. İslam medeniyetinde bu temeller üzerine oturduğunu ifade edebiliriz. Tarihsel süreçte yine şunu da belirtelim. M.V. 8. asır ortalarından 19. yüzyıl sonlarına gelinceye kadar bütün İslam ülkelerinin sosyal, kültürel ve iktisadi hayatlarında önemli rol oynamıştır. Türk İslam tarihinde vakıf sisteminin uygulama sahaları konusunda da Selçuklu-Osmanlı çizgisinde süreklilik arz eden bir gelişim seyri görülmektedir. Yöneticilerden her kademedeki insanlara varıncaya kadar Müslüman toplumun dikkatini celbeden, Hayatın fiziki, iktisadi, dini, sosyal, kültürel ve sanatsal cephelerini şekillendiren bir ruh eylemine dönüşmüştür. Evet hocam söylediğiniz üzere ilk uygulamalarınızı biz Peygamber Efendimiz döneminde görüyoruz vakıfın. Peygamber Efendimiz kendisine ait olan fedek arazisini vakfediyor ve daha sonra sahabenin de aynı şekilde uygulamalarına şahit oluyoruz. Özellikle Hazreti Ömer, Hazreti Osman gibi. Ee, önde gelen sahabilerin vakıfları ve ondan sonraki e, diğer kişilerin de teşvikleriyle, uygulamalarıyla çok yaygınlaşan bir faaliyete dönüşüyor. Ee, biraz önce ifade ettiğiniz gibi ihtiyaçlar neticesinde çeşitlenen uygulamalara dönüşüyor. Ee, araziler olduğu gibi, bahçeler olduğu gibi su kuyuları ya da bunun benzeri bazı örnekleri görüyoruz biz sahabe döneminde. Bu vakıflar uzun süre işlevini devam ettiriyor. Biz Hicri 3. asıra geldiğimiz zaman İmam Şafii'nin Mekke ve Medine'de sahabeden kalan vakıflarından bahsettiğini görüyoruz. Daha sonraki süreçlerde de vakıf anlayışı bu ihtiyaçlar neticesinde çok çeşitlenerek gelişiyor. Ee, ve Türk İslam devletlerine baktığımız zaman birçok yapıyı bir arada, bir arada barındıran geniş kompleksler şeklinde külliyelere rastlıyoruz. Evet. Hocam burada e, bugünkü konumuzda oluşturan külliyelere geçelim. Önce külliyeleri bir tanıyalım isterseniz. Hı hı. Külliye Arapça bir kelime. Tam bütün anlamında külli kelimesinden geliyor. Terim olarak e, merkezde bir cami ve etrafında ona bağlı çeşitli sosyal amaçları, e, Çeşitli sosyal amaçlar için inşa edilmiş medrese, mektep, darüşşifa, şifa, imaret, han, hamam gibi yapılar topluluğuna biz külliye diyoruz. Eski ifadeyle imaret ya da manzume olarak da tabir ediliyor. Yine kompleks aynı anlamda kullanılan kelimelerden biri. Külliyelerle vakıf kurumu arasında nasıl bir ilişki var dersek şayet doğrudan bir ilişki olduğunu görüyoruz. Külliyeler vakıflarla ikame edilmiş yapılardır ve vakıf müessesesinin şumüllü ürünleridir. İslam medeniyeti tarihinde vakıf kurumunun tekamül sürecinin zirvesini biz külliyelerde görüyoruz. Bu noktada Osmanlı vakıf tecrübesinden elbette bahsetmek gerekiyor. Zira külliyelerin tam ve mükemmel örnekleri Osmanlı döneminde karşımıza çıkıyor. Bu dönemde vakıf kurumunun hayat kurucu ve sürdürücü fonksiyonu Külliyelerde vücut bulmuştur adeta. Osmanlılar zengin bir vakıf mirası devralmıştır. Bu mirası daha da geliştirerek kendine özgü kurum ve uygulamaları ortaya çıkarmayı da başarmışlardır. Ve külliye bunun tipik bir örneğidir aslında. Ee, külliye dediğimizde karşımıza öncelikle mimari bir kompozisyon çıkıyor, fiziki bir e, manzume. Mimari yönüyle külliye, sistemi birden ortaya çıkmamış, Osmanlı öncesine uzanan ve aşama aşama gelişen bir süreç var. Kısaca ondan da burada söz edersek e, daha iyi olacağını düşünüyorum. İslam medeniyetinde külliyeye benzeyen çok fonksiyonlu ilk yapı Allah Resulü'nün Medine-i Hicre sonrasında inşa ettirdiği Mescid-i Nebevi'dir. Burasının nasıl bir özelliği var? Bir defa halkın her türlü dini, idari, sosyal, kültürel, hukuki işlerini hallettikleri bir merkez özelliğine sahip. Mescidin bu çok fonksiyonlu yapısı ilerleyen zamanlarda yeni ihdas edilen başka kurumlara devrolunmuş. Genellikle aynı de aynı zamanda yan, yanında da eğitim kurumu hı. da var. Evet, evet. tabi tabi. Ee, onlardan bahsedeceğiz. Ee, caminin yanında, yakınında inşa edilmiştir bu diğer kurumlarda ve bu şekilde camiye, cami ile organik bir bağı olacak şekilde tesis edilen bu yapılar da çeşitli kamu hizmetleri sunulmuştur. Burada önemli olan şey şu, cami ve mescitlerin dışında diğer sosyal hizmet icra eden yapıların bir hayır işi olarak değerlendirilmesi ve vakıf kapsamına dahil edilmesidir. Bu noktada e, Türk İslam tarihinde, İslam tarihinde de aynı zamanda e, ilk sistematik eğitim-öğretim kurumu olan medreselerin kurulmasında bu uygulamayı görüyoruz. Ünlü Selçuklu Veziri Nizamülmülk e, vakıfları devreye sokarak ne yapıyor? Hem medreselerin imar ve inşasını gerçekleştiriyor hem de burada eğitim-öğretim süreçlerine dahil olan hocaların, öğrencilerin yeme, içme, barınma, temizlik, ihtiyaçlarının, maaşlarının, burslarının karşılanması noktasında vakıfları devreye sokmuştur. Külliyelerin biz ilk örneklerini Selçuklular döneminde görüyoruz. Fakat buradaki ilk numuneler... Ee, bir e, mimari e, külliye kompozisyonu oluşturacak şekilde planlanmamış. Daha çok kuruluş sebebi itibariyle yan yana getirilmiş yapılar görünümünü arz ediyor. Osmanlı dönemi külliyelerinin öncü örneklerini Anadolu Selçukluları ve Beylikler döneminde görüyoruz. Ee, daha önceki dönemde cami ve medrese ikilisi vardı. Bu bahsettiğimiz Anadolu Selçukluları ve Beylikler döneminde iki'den fazla birimin bir arada inşa edildiğini görüyoruz. Yani cami ve mescit dışında cami ve medrese dışında başka birimlerde eklemleniyor. Külliyelerin hem sayıca hem de içindeki birim çeşitliliği itibariyle en kapsamlı olanları Osmanlı döneminde yapılmıştır. Bu anlamda. Külliyeleri tasnif edebiliriz kendi içerisinde Osmanlı döneminde yapılmış olan külliyeleri yaptıranlara göre Selatin külliyeler, e, vezir ve e, diğer Devleti üst erken evet üst düzey e, yöneticilerin yaptırmış oldukları külliyeler ve halk külliyeleri şeklinde. E, konumları açısından da şehir içi külliyeleri ve şehir dışı menzil olarak tabir ettiğimiz külliyeler var konumlanmasına göre e, bu şekilde tasnif edebiliriz. E, yaptıranlara göre e, yap, e, yaptığımız tasnifte Selatik'in e, külliyeler, padişahların ve onların hane halkının yaptırmış olduğu külliyelere verilen isimdir. Vüzera yahut diğer e, saray erkanının yaptırmış olduğu e, külliyeler e, daha padişahlar, e, Mütevazi pozisyondadır Selatin külliyeleri nispetle. En mütevazi olanları da halk külliyeleridir diyebiliriz. Hocam bir hiyerarşi önce, ortaya çıkmıştır diyebiliriz aslında burada. Daha önce hocam biz Selçuklu dönemindeki vakıflardan bahsetmiştik. Bu vakıflarda kadınların çok büyük rolü olduğundan bahsetmişti hocamız. Hı hı. Osmanlı'da böyle bir ağırlık noktası var mı? Tabii ki özellikle Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış olan 3 şehir külliye mimarisinde öne çıkmaktadır. Bursa, Edirne ve tabii ki son olarak İstanbul. İstanbul. En mükemmel, muhteşem örnekler İstanbul'da yaptırılmıştır. Ve yaptıranların sosyal statüsüne baktığımızda daha geniş bir profil karşımıza çıkıyor İstanbul külliyelerinde. Padişahların neredeyse her birinin bir külliyesi vardır Fatih döneminden itibaren. Bunun yanı sıra özellikle valide sultanların, hanımlardan valide sultanların yaptırmış oldukları külliyeler var. Yine padişahların, kızlarının külliyeleri olduğunu biliyoruz. Ee, hanımlar da vakıf yapma e, noktasında ve e, o vakıflarını külliyelerle ortaya koyma noktasında e, gayet e, öne çıktıklarını ifade edebiliriz. Hocam Osmanlı'da vakıf külliyelerin çok geniş bir yer işgal ettiğinden bahsettik. Ee, Osmanlı'da aslında bir devlet politikası haline de gelmiş bu vakıf külliyelerin oluşturulması. Hı hı. E, bu vakıf külliyelerin özelliklerinden bahsedebilir miyiz? E, bunun e, biz daha önce e, İslam toplumlarında yeni kurulan şehirlere hemen bir mescit inşa edildiğini ve şehrin bunun etrafında geliştiğini Tabii. görüyoruz. Hı hı. Ama Osmanlı'da bu külliyelerle biraz daha destekleniyor. Hı hı. E, bu açıdan e, vakıf külliyelerin mimari imariyle ve toplumsal yapıyla ilişkisine biraz değinelim Tabii ki şöyle daha Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarından itibaren biz e, hükümdarların bilinçli bir şekilde e, şehir imarı ve kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi konusunda vakıflardan istifade ettiklerini görüyoruz bu e, yani ilk fethedilen şehirlerde e, somut örnekleriyle kendisini gösteriyor zaten iki Açıdan vakıflar devreye konulmuş. Şehir imarı ve bu şehirde yaşayan insanların sosyal ihtiyaçlarının karşılanması anlamında. Birincisi fethedilen şehirlerin Türk-İslam kimliğine dönüştürülmesinde vakıflar devreye konulmuş. Nitekim Osmanlı'nın üç başkenti Bursa, Edirne ve İstanbul. Ee, Osmanlı Fethi öncesinde de zaten var olan şehirler. Ama e, Fethihten kısa bir süre içerisinde başta hükümdarların e, ardından onların finans teşvikinde bulunmuş oldukları devlet yöneticilerinin girişimleriyle e, büyük çaplı hayrat faaliyetli e, tesisler inşa ediliyor o şehirlerde ve külliye olarak zaten tezahür ediyor. Yani e, bir bu şekilde yani fethedilen şehirlerin Türk-İslam kimliğine dönüştürülmesinde vakıflardan istifade edilmiştir. İkinci olarak boş ve ıssız arazilerin şenlendirilmesi tabiri kullanılır. Yani sıfırdan yeni bir yerleşim yeri oluştururken de aynı usule müracaat edilmiştir. Yani birçok kasabanın, şehrin temelinde kurucu nüve külliyedir. Biz bunu Balkanlarda görüyoruz, Anadolu'da çeşitli bölgelerde görüyoruz. Kurucu nüve hep odakta bir külliye tesisidir. Şimdi Osmanlı'da külliye sisteminin gelişimi ve mimari bir tür haline gelişi de bu vakıf temelinde yükseliyor dedik. Ve bu hayrat yapılar şehirlerin hem kurulmasına hem geliştirilmesine hem de fiziki mekanın biçimlendirilmesine yönelik katkıda bulunuyor. Nüfusu adeta kendilerine çekiyorlar ve bu anlamda yeni mahalleler, yeni şehirler bu suretle oluşturuluyor. Her ne kadar külliyelerin hayır sağ 2 ile yapıldığını söylesek de imar fikri yer ve kapsam hususunda Yol gösterici olmuştur. Hmm. Ee, külliye sisteminin klasik bir özellik kazanması Osmanlı'da 15. yüzyılın sonlarından itibaren görülür ki bu anlamda İstanbul'daki külliyeleri örnek olarak e, verebiliriz. Ama bunun öncesinde e, ilk temeller, ilk adımlar e, önceki iki başkentte kendisini gösterir. Özellikle Bursa e, bu anlamda kullanılıyor. E, Kuruluş dönemi padişahlarının her birinin şehrin farklı yerine yaptırmış olduğu külliyelerle adeta sınır taşları çizilmiş bir şehirdir. Onların öncülüğünde diğer devlet erkanının da kendilerine yapılan teşvikler sayesinde şehirdeki ana dokuyu vakıflarla oluşturma yönünde bir çaba içerisine girdiğini görüyoruz. Zaten hep mahallelerde bir e, cami mescit odaklıdır ki netice itibariyle onlarda birer vakıf tesisidir. E, tüm yerleşim birimlerinde vakıf ruhunun bilincinin uygulamasının kendisini gösterdiğini söylemek mümkün. Hocam Osmanlı şehirlerinin aslında bir karakteristiği haline gelmiş vakıf külliyeler <gülüyor> e, anlattığınız çerçevede. Bu vakıf külliyelerin bazılarının odağında bir cami, bazılarının odağında bir medrese, bazılarında ise bir ticarethanenin de olduğunu görüyoruz. Osmanlı vakıf külliyelerinden bahsederken hepsi için aynı standart bir ölçüden bahsedebilir miyiz? Hepsi için aynı birimlerin olduğunu söyleyebilir miyiz? Yapısal özellikleri hakkında biraz daha bilgi verir misiniz? Tabii ki. Şimdi az önce ifade etmiştik külliye birden fazla fiziki unsurun bir araya gelmesiyle teşkil edilmektedir. Bir Birim sayısı ve türü açısından standart bir planlama yok. Bunu başta söyleyelim. E, ne var peki? İhtiyaca göre şekillenen çeşitli uygulamalardan söz edebiliriz. Cami, medrese, imaret, hamam gibi birimler neredeyse bütün külliyelerde karşımıza çıkan İnsanın birimlerdir. Evet. Ama bunun yanı sıra e, temel ihtiyaç ama mesela şifa. Her külliyede yoktur. Tekke, kervansaray her külliyede yoktur. E, bu belli başlı külliyelerde inşa edilmiştir. Neye göre peki e, böyle bir farklılık ortaya çıkıyor? E, külliyelerde hangi birimlerin yer alacağı noktasında belirleyici olan bir ilke, kural var mıdır? Aslında bu noktada belirleyici olan e, ilgili kuruma ihtiyaç duyulmasıdır diyebiliriz kısaca. Ee, mesela az önce ifade ettik doğru Şifa e, her külliye de yoktur, sebebi de şu e, yüksek e, giderleri bulunan bir birimdir. Dolayısıyla e, çok e, geniş e, ve zengin gelir kaynaklarına sahip olması gerekiyor. O vakanlarda etkiliyor. E, dolayısıyla e, daha çok Selatin külliyelerde yer almıştır. Külli, e, doğru şifalar. Bunun yanı sıra her e, Selatin külliyede de yoktur. Örneğin 2. Bayezid'in Amasya, Edirne ve İstanbul'da yaptırdığı külliyeler var. Bunlardan sadece Edirne'de olan külliyede Darüşşifa'yı görüyoruz. Diğer ikisinde yoktur. Sebebini de şöyle açıklayabiliriz. 2. Bayezid 1484 yılında Kili ve Akkirman üzerine bir askeri sefer düzenler. Bu sefer esnasında Edirne'ye uğrar ve bir müddet burada konaklar. Burada kaldığı süre zarfında halkın kendisinden bir Daru Şifa talepleri olur. Şehrin e, ihtiyacını gören 2. E, Bayezid burada yaptırdığı külliyeye bir de Daru Şifa ekler. Diğerlerinde e, İstanbul'da başka e, külliyelerin bünyesinde, Selatin külliyelerin bünyesinde Darüşşifalar var. İlki Fatih külliyesinde, Süleymaniye külliyesinde var. E, Valide Sultanların yaptırmış oldukları külliyelerde e, yine Darüşşifayı görüyoruz. E, çoğu, çoğunluk itibariyle İstanbul'dadır e, Darüşşifalar. E, bu anlamda yine e, şunu söyleyebiliriz. Bazı yerlerde de başlangıçta bir ya da iki vakıf tesisi ile hizmet başlıyor. Yeni birimlerin eklenmesiyle zamanla e, külliyeye dönüşen vakıf tesisleri var. Yani e, asırlar boyunca hizmet veren kurumlardır külliyeler. Onun da altını çizmek gerekiyor. E, ki böyle olması için zaten hukuki bir e, hükmü şahsiyete büründürülür. E, dokunulmazlığı vardır ve olabildiğince o vakfın e, daha... Uzun e, ömürlü olabilmesi için e, daha sonraki dönemlerde insanlar hayırseverler ilave vakıflar yapmak suretiyle o vasfı bir sonraki nesle taşımaya çalışmışlardır ki bizim 600 yıllık 700 yıllık vakıf e, külliyelerimiz vardır bu anlamda. Bu bahsettiğim yani eklemlemek suretiyle genişleyen ve külliyeye dönüşen yapılar daha çok tasavvufi nitelikli külliyelerde karşımıza çıkıyor. Mevcut kapasitenin artırılmasının, birimlerin eklemlenmesinin temelinde de oradaki nüfusun fazlalaşması bir sebep olarak karşımıza çıkabiliyor. Ya da yeni ihtiyaçların ortaya çıkmasına bağlı olarak birimler çeşitlendirilmiştir diyebiliriz. Evet. Bütün bu birimler elbette ki toplum içinde çok büyük faaliyetler gösteriyor ve Osmanlı'da aslında bugün kamusal alanda yapılan bütün hizmetlerin vakıflar aracılığıyla da yapıldığını görüyoruz. Çok geniş bir alana yayılmış vakıf faaliyetleri. Burada Osmanlı'daki vakıf faaliyetlerini anlatırken şöyle bir ifade kullanılır. Bir insan vakıf bir evde doğar, vakıf bir beşikte uyur, vakıf malıyla beslenir daha sonra iş sahibi olduğunda vakıf gelirleriyle e, yaşamını idame ettirir ve en sonunda da e, vakıf bir öldüğünde vakıf bir tabuto konur ve vakıf mezarlığına defnedilir Defnedir. şeklinde. Yani bütün e, alanları kuşatan bir yapısının olduğundan bahsediyoruz. E, hocam e, bu vakıf külliyeler tabi bünyesinde çok fazla birim barındırdığı için çok geniş alanlarda hizmet görüyor. Bu hizmet alanlarından bahsedebilir miyiz? Tabi yani şimdiye kadar e, fiziki anlamda külliyelerin e, etkisine, yansımasına baktık. E, külliyeler bir taraftan şehri fiziki anlamda biçimlendirirken diğer taraftan da toplum hayatı üzerinde çeşitli fonksiyonlar icra etmek suretiyle etkide bulunmuşlardır. Asıl bunun üzerinde durmak gerekiyor. Peki bu nasıl oluyor? Bir kere şu Osmanlı şehirlerinde kamu hizmetlerinin icrası toplumsal hizmet kurumları olan vakıf külliyeler bünyesinde karşımıza çıkıyor. Bu genel bir e, uygulama diyebiliriz. Tüm kamu hizmetleri vakıf külliyeler bünyesinde e, halka sunulabilecek bir e, sistem üzerinde e, kurgulanmış. Külliyelerin şehir hayatıyla çok e, yakın bir ilişkisi var. Bunun da yine e, sosyal işlevleri yönü itibariyle altını çizmek gerekiyor. E, halkın ihtiyaçlarına göre bir kere tesis ediliyor. Ve şehir hayatını adeta teşvik ediyor diyebiliriz. Şöyle bazı kaynaklarda geçer Osmanlı şehrinin statüsünü belirtme adına bir yerin şehir statüsüne sahip olduğunu ifade etmek için cuma kılınır, pazar kurulur tabiri geçer. İki özel, asli özelliği vardır Osmanlı şehrinin. Cuma namazının kılınması ve pazarın kurulması. Biz bu iki asli unsuru külliye bünyesinde görüyoruz zaten. Şöyle Osmanlı döneminde tüm mescitlerde cuma namazı kılınmıyordu. Daha merkezi olan belli başlı camilerde mescitlerde cuma namazı kılınıyordu. Hatta cuma cami tabiri kullanılır. Diğerleri yani her mahallede her köyde mutlaka Müslümanlarla meskun olan yerleşim birimlerinde bir mescit cami vardır. Bunlarda beş vakit namaz kılınıyor. Ee, külliye bünyesinde yer alan camiler zaten merkezi özelliği sebebiyle cuma namazı kılınan camilerdir. Ee, bunun yanı sıra külliyedeki e, cami gibi hayrat hizmetlerini e, desteklemek, maddi ön, yönden e, takviye etmek adına ticari e, mekanlar da düşünülmüştür. Ve o... E, Cuma Camii'nin, Merkez Camii'nin hemen yakınında insanların alışveriş ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir e, ticaret mekanı da bulunur. Bir pazar bulunur, çarşı bulunur yerine göre. Dolayısıyla yani e, külliyenin bulunduğu yeri şehirleştirme potansiyeli olduğunu bir kere daha burada belirtmek gerekiyor. Ve e, halkın, e, Osmanlı dönemindeki e, halkın geleneksel... Hayatının akışı bu külliye yapılara odaklı karşımıza çıkıyor. E, doğal olarak da çok yoğun bir e, etkileşim içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Külliyelerde hizmet veren kurumları dört grupta ele almak mümkün. Bunları dini kurumlar, eğitim öğretim kurumları, sosyal kurumlar ve ticari kurumlar şeklinde ifade edebiliriz. Tabii bu tasnif göreceli. Konuyu belli bir çerçevede izah edebilme adına e, bu tasnifi yapıyoruz. Yoksa e, dini kurumlar dediğimiz kurumlar işte aynı zamanda sosyal kurumlardır. Eğitim, öğretim kurumları keza dini kurumlar kapsamında değerlendirilebilir. E, bunları açarsak eğer dini kurumlar derken biz burada neyi kastediyoruz? Tabii ki e, cami başta geliyor. Hem fiziki anlamda külliyenin odak yapısıdır hem de işlevleri itibariyle merkezi bir öneme sahip. Bunun yanı sıra az önce ifade etmiştik bazı külliyelerde tekkeyi de görüyoruz tasavvufi eğitim kurumları olarak. Eğitim öğretim kurumları dediğimizde çok daha geniş bir çerçevede kurumları külliye bünyesinde görebiliyoruz. Müstakil eğitim öğretim kurumları var. İlim merkezleri var, bir de cami ve tekke e, aynı zamanda dini kurum olmasının yanı sıra aynı zamanda eğitim-öğretim mekanıdır. Müstakil kurumlar medrese, sibyan Mektebi, Darul Kurra, Darul Hadis ve kütüphaneler bilhassa. Sosyal kurumlar derken de daha dar anlamda sosyal yardımlaşmayı ön planda tutan imaretler, darul şifalar, tabhaneler gelir. Yine halkın su ve temizlik ihtiyacının karşılanması amacıyla hamam, çeşme, sebil, şadırvan gibi unsurları burada zikredebiliriz. Ticari kurumlarda az önce Osmanlı şehrinin iki asli unsurunu vurgularken belirtmiştik. Ticari kurumlar külliyenin bir parçasıdır. Külliyenin hayrat birimlerinin giderlerini karşılayabilmek amacıyla büyüklüğü, kapsamı, çeşitlilik göstermekle birlikte bir ticaret e, ünitesinin varlığını da görüyoruz. Hocam Tabii. bu vakıflardan kimler yararlanıyor? Ee, biraz da e, bunlara değinebilir misiniz? Tabii ki. E, aslında burada hani e, belli bir kurum odağında e, konuşmak gerekiyor. Çünkü şu var, genel anlamda halkın tamamının her kesimden, ee, yöneticisinden yönetilenlere varıncaya kadar, e, gencinden yaşlısına, amirden memura, zengin fakir, toplumun tüm kesimlerinin Müslüman ve evet Müslüman, adlı. gayrimüslim, e, sağlıklı, engelli yani tüm e, toplum kesimlerine hitap edebilecek bir e, hizmet ağı var. Burada mesela cami tüm müminleri kuşatan bir kurumdur. Ee, i̇maret mesela onu açabiliriz. İmaret aşeve anlamında e, kullanıyoruz e, ve sosyal hayatla en fazla irtibatı olan külliye birimlerinden biridir. E, günlük, düzenli bir şekilde e, belirli miktarlarda yemek ve ekmek pişiriliyor ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Peki ihtiyaç sahipleri kimler? E, hemen akla belki şey gelir yani fakir olan. Yani geçimini idame ettiremeyen kişiler. E, o sadece bir grubu aslında. Yani imaret hizmetinden istifade edenler sadece fakirler değil. Mesela külliye çalışanlarını burada hemen zikretmek gerekiyor ki e, büyük külliyelerde mesela Süleymaniye külliyesi için 700'ün üzerinde külliyeyle e, bağı bulunan personel, personel söz konusu. E, büyük külliyelerde Çalışan kadrosu çok daha fazla yani 400-500'ü bulan başka külliyeler de var. Bunun dışında yolcular, misafirler, imaretlerde hem konaklama imkanına sahip bu kişiler hem de ücretsiz yeme içme imkanından istifade ediyorlar. Bir de medrese öğrencileri, gerek külliye bünyesindeki medresede eğitim-öğretim gören e, talebeler olsun gerek herhangi bir külliye bağlantısı olmayıp müstakil e, bir yerde, e, bir medresede eğitim-öğretim gören talebeleri özellikle gözetme adına e, külliye imaretlerine yönlendirirler. Dolayısıyla e, çok geniş bir e, hizmet ağı olduğunu ifade edebiliriz imaretlerin. Ve sabah akşam olmak üzere günde iki defa, e, Yemek çıkar. Özel günlerde hangi özel günler? İşte e, Ramazan ayı, e, bayram günleri, mübarek gecelerde ikram çeşitliliği daha da artıyor. Her külliyenin e, vakfiyesindeki şartlara göre e, bu e, özel zaman dilimlerinde gerek e, normal zamanlarda e, sunulan imaret hizmetinin kapsamı çeşitliliği farklılık arz ediyor. Aslında her bir külliye birbirinden bağımsız, müstakil bir idari yapıya sahip. İşleyiş de ona göre. Başta bir e, nizamname hükmünde vakfiye var, kurucu, e, hukuki metin. Ve orada vakıf tarafından belirlenmiş ilkeler doğrultusunda işletilmesi gerekiyor o müessesenin. Evet. Bu özel zaman dilimlerini yani Müslümanlar için e, önemli olan Cuma günleri, bayram günleri, Ramazan ayı, mübarek geceler e, de bilhassa e, etkinlikler çok daha çeşitlilik arz ediyor. Cami içi etkinlikler e, de bunu görüyoruz biz. E, i̇maret hizmetlerinde yine görüyoruz. Eğitim öğretim faaliyetlerini yürüten Sıbyan mekteplerinde medreselerde öğrencilere yönelik özel hediyeler, ikramlar bu dönemlerde daha ziyadesiyle kendisini gösteriyor. Hocam Osmanlı toplumuna baktığımızda külliyelerin çok toplumun bütün kesimlerine hitap eden ve çok geniş bir faaliyet alanı olan yapılar olduğunu görmüş olduk. Çok çeşitli hizmet alanları sunuyor. Bütün bu hizmet alanlarıyla külliyelerin toplumsal fonksiyonları üzerinde neler söyleyebiliriz? İslam toplumlarının gelişmesine bu yapılar nasıl katkıda bulundu? Evet aslında işte temelde vakıf anlayışı var vakıf. Düşüncesi yer alıyor. İslam toplumlarının yaşam düzeninde vakıf kurumunun ve ürünlerinin önemli bir etkisi olduğunu görüyoruz biz aslında bu örneklerde. İlk bakışta belki fiziki bünye bizim dikkatimizi çekiyor. Hem İslam şehirlerinde hem özelde Osmanlı şehirlerinde bu fiziki unsurların vakıf ruhuyla, vakıf düşüncesiyle, bilinciyle yapıldığını e, bilmek gerekiyor. E, bunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. E, külliyeler de bu ruh ile hayat bulmuş olan yapılardır. E, ve çeşitli sosyal işlevleri sebebiyle halkın rağbet ettiği adeta cazibe merkezleri olarak tanımlanabilir. Günümüzdeki e, büyük şehirlerdeki alışveriş merkezlerinin e, yerini onlar dolduruyordu aslında geleneksel yaşam düzeni içerisinde. E, buraları şehir, şehir nüfusunun bir araya geldikleri e, ibadet, ilim, eğitim, sağlık, temizlik, yeme içme, barınma, alışveriş gibi ihtiyaçlarını bir taraftan karşılarken diğer taraftan da birbirleriyle iletişim kurdukları, etkileşime girdikleri e, sosyalleşme alanlarıdır. Hem toplumsal etkileşimi teşvik ediyor hem de e, bu... E, etkileşimi yayma fonksiyonunu icra ediyor külliyeler. Ee, az önce de ifade ettik sundukları hizmetlerle toplumsal çeşitliliği koruyan ve geliştiren bir özellik de öne çıkıyor. Yani e, yöneticisinden en alt e, seviyedeki bir e, vatandaşa kadar tüm insanların e, yöneldikleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilme imkanına sahip oldukları yerler ve bu hizmetlerin tamamı ücretsiz bir şekilde halka sunuluyor. O detaylar üzerinde duramadık az önce. Mesela eğitim tamamen Sıbyan Mektebi'nden alıyoruz. Yani temel eğitimin verildiği kurumlardır. 5-6 yaşındaki öğrencilerin eğitim, öğretim gördükleri kurum. Ee, en üst seviyedeki eğitim aşamasına gelinceye kadar öğrenci e, hiçbir ücret ödemeksizin e, gayet e, verimli bir şekilde eğitim-öğretim sürecini tamamlayabilme imkanına sahipti. Keza sağlık hizmetinin verildiği darüş şifalar. E, devlet ekstra sağlık harcamalarına bir bütçe ayırmaksızın tüm bu hizmetler ücretsiz olarak sunulabiliyordu. Yani hasta e, masrafları, o, orada çalışanların maaşları, e, bayındırlık hizmetleri genel anlamda şehirlerin imarı noktasında da ee, külliyeler başat rol oynamıştır ve bunlar hep işte e, yani sivil e, teşebbüslerle ortaya çıkıyor. En başında vurgulamıştık, şahsiilik vardır yani bireysel bir eylemdir vakıf eylemi. E, dolayısıyla e, bu anlamda hem e, toplum temel sosyal ihtiyaçlarını giderme noktasında bir işbirliği sürecine dahil olmuş oluyorlar ve e, sosyal kaynaşma, e, birliktelik, beraberlik ruhu da bu anlamda daha güçlenmiş oluyor toplumda. Şunu da son olarak vurgulamak gerektiğini düşünüyorum. E, bu bahsettiğimiz, kısa kısa geçtik gerçi ama e, külliyelerde yer alan üniteler toplumsal ihtiyaçların karşılandığı işlevsel özellikli e, fiziki unsurlar e, ve bu yapılarda Esas olan sosyal fayda, bunu tekrar tekrar söylüyorum, fikri arka planında Allah Resulü'nün insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır düsturu bulunuyor. Dolayısıyla külliyelerde işlevsiz bir birim yok. Şimdi biz bugün bakıyoruz tarihi o külliyelerimize yapılara ilk olarak fiziki mimari görünümü bizim dikkatimizi çekiyor. Anıtsal yapılar değildir bunlar. Ee, orada bir ruh vardır aslında. Bir e, sosyal hayat, e, geleneksel e, bir sosyal hayat e, orada yüzyıllar boyunca nesilden nesile e, aktarılarak e, yaşanmış. Etrafına hayat nefesi üfleyen birer canlılık kaynağı olarak görmek lazım külliyeleri. Hocam katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Vakıf anlayışının sistemleşip gelişmesiyle vücut bulan vakıf külliyeler üzerinde durduk bu akşam. Osmanlı şehir kimliğine rengini veren yapılar olarak vakıf külliyeleri yakından tanıdık. Ve külliyelerin toplumsal hayattaki merkezi konumuna dikkat çektik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.